Oynayanlar: Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış. 67. bölüm. Seyda gittikten sonra babama sormuştum. Babam benim çocukça sorularıma tahammül ederdi. <Gülüyor> Babacım zaten Allah yardımcı olmuş ki böyle bir karar vermiş. Hicaz'a gitmeye karar vermiş. Oğlum sen hafızsın. Şu ayeti kerimeleri ezberledin biliyorsun. Mealen arz edeyim. Ey kullarım şeytan sizin yegane düşmanınızdır. Onu düşman bilin. Sakın dost sanetmeyin, Dost edinmeyin. Şeytan kendisine uyanları cehenneme sürükler. O'nun insanı götüreceği yer cehennemdir. Felaketlerinizin tek ve baş amili şeytandır. Şeytanın emrinde olan nefsi emmarenizdir. Teşvik etmekle bu ayeti kerimenin ne alakası var anlayamadım. Arabistan'da, haremeyinde, Mekke ve Medine'de şeytanın öldüğüne yahut emekliye ayrıldığına dair bir ayet veya hadis mi var? Varsa söyle de ben de sevineyim. Ne diyeceğimi bilemiyorum baba. Öyle bir ayet veya hadis yoktur herhalde. Oğlum dikkat et. Seyid Ağa inşallah Mekke'ye, Medine'ye varacak. Fakat o orada adım başına sevap kazanacak da şeytanlar onun seyrine mi bakacaklar? Seyid Ağa'yı öyle başıboş başı ve rahat bırakacaklar mı? Konya'da Seyid Ağa'nın peşine rütbesiz erat takımından şeytanlar takılıyordu. Haremeyinde takılacak olanlar en yüksek rütbelileri. Bu hep böyle mi olur? Evet. Dikkat et oğlum. Ayeti kerimede haç yoluna çıkan, haç farizasını eda etmek isteyen bir kimse için cidal, mücadele, münakaşa, kavga, dövüş yasak kılınıyor. Ama baba, ihrama bürünmüş, kefenlenmiş, ahiret yolculuğuna çıkmış insanın bir de kavgası, dövüşü olur muymuş? Çok güzel bir soru. Bak oğlum, şeytan... Hicaz'da ne ölmüş ne de emekliye ayrılmıştır. Dolayısıyla hacının bu gerçeği böylece bilmesi ve ona göre hareket etmesi lazımdır. Vaktiyle kervanlarla, üç ayda hacca gidildiği devirlerde öyle şeyler duyardık ki şaşardık. Neler duyardınız baba? Pilav yerlerken kaşığın büyüğünü sen aldın, ben aldım diye birbirine darılanlar olurmuş. Binaenaleyh oralara gitmek iyidir ama sabredip nefsine hakim olabilmek zordur. Bizim Seyi Ağa hac mevsiminde temelli kalmak niyetiyle Hicaz'a gelir. Vapurdan Cidde'ye iner, Cidde'deki mescitlerde namaz kılmaya gider. O senelerde Cidde'de henüz şehir suyu yok. Mescitlere havzı Kebir dediğimiz büyük birer havuz yapmışlar. Denizden su getirip doldurmuşlar. Büyüklüğü dolayısıyla deniz hükmünde... ...temiz sayılıyor ve oradan abdest alınıyor. Seyyid Ağa şaşırmıştır herhalde. Seyyid Ağa'nın Konya'da bahçesi var. Bahçede tulumbası var. Tulumbayı çekip billur gibi, buz gibi... ...şakır şakır sudan abdest almaya alışmış. Bu durumu görünce sorar. Nedir bu havzı kebir derler. Seyyid Ağa bir bakar ve... ...yahu temiz gelen pis çıkar buradan... ''Ben buradan abdest almam denizden alırım.'' der ve denize gider. Uyumsuzluk hemen başlamış. Dur, dur. <gülüyor> Dahası var. Mekke-i Mükerreme'ye varırlar. Koskoca haremi şerif. Yorgun, kimsesiz, evsiz garipler orada burada uzanmış yatıyorlar. Bu defa onlara kızar. Yahu toplayın ayağınızı. Ulan nedir bu yaptığınız be? Sen ayağını nereye uzatıyorsun? Baksana burası ağır mı he? Hey! kabeyi Muazzama'yı görmüyor musun? Kör müsün? Medine-i Münevvere'ye gelir. Yine Mescid-i Nebevi'de ayakları uzatanları, yatanları görür. Allah Allah! Bu adamlar hiç edep erken bilmez mi? Yahut kim yatıyor burada? Bir düşünsenize. Rahmeten lil alemin alemlere rahmet olanın yanında ayak uzatılır mı? Her şeye takılırsa bu olmaz tabii. Sonunda Zeyda hac vazifesini tamamlayarak Konya'ya geri döner. 1955'te Konya'ya gittiğimde Seyda'nın vefat ettiğini öğrendim. Bizi evladı gibi seven eski komşumuz Hacer ablamıza gittim. Hacer abla başınız sağ olsun. Seyda'yı öbür tarafa göndermişsiniz. Ah Hafiz Ali, ah benim oğlum. Ah rahmetli Seyda'n sizi anarak gitti. Neden? Hayırdır inşallah. Hiç sorma oğlum. Ah hocam, ah hocam. Ah beni benden iyi bilen hocam. Bana Allah muinin olsun, Allah yardımcın olsun dedi de ben anlayamadım. Amin demedim. Yahu anlasana işte. Ah hocam, ah beni benden daha iyi bilen hocam. Kendin gittin oralarda kaldın da beni buralara gönderdin. Ben oralı olamadım hocam. Ah hocam, ah diye diye öldü. Allah rahmet eylesin. Bu da nasip meselesi değil mi? O sabrı gösterebilmek de bir nasip değil midir? Meşhur bir kıssadır, herkes bilir. Bir Türk hacısı Medine'de yoğurt almış. Delil'in evine gelip yerken, ah bizim memleketin yoğurdu demiş. O gece rüyasında Fahri Kainat Efendimiz, memleketine git de yoğurdunu ye demişler. Şimdi de Medine'ye hicret edenler var mı? Bugün petrol çıktıktan sonraki hicret artık o günlerdekiyle kabili kıyas değil. Haremeyin artık çok çok rahat. Bazıları daha rahat yaşayayım, daha çok kazanayım diye Haremeyin'e geliyorlar. Cenab-ı Hak herkese niyetine göre muamele edecektir. Peki siz kendi adınıza bu günleri nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle anlatayım. Sıcak bir gündü. Harim-i Şerif'ten geldim. Mayıs ayının son günleri. Sabbaga ayının hurmaları boyayan, yeşili kırmızı yapan günlerinden biriydi. Meşhur sam rüzgarlarının estiği günleri. <gülüyor> evet. Evde hemen soğuk hava teşkilatını mükeyyifi açtım. O da serinledi. İstanbul'daki kardeşlerime Allah yardımcı olsun dedim. Hanım sordu hayırdır inşallah. Camları açsalar sivrisinek girer. Açmasalar sıcaktan yatılmaz. Biz burada safalar içindeyiz. Allah onlara yardım etsin derim. Siz artık İstanbul'dakilere acıra ile gelmişsiniz. Hele bir de Mekke ve Medine'nin çarşılarına, bilhassa sebze meyve pazarına gidenler, büyük bir vaat, büyük bir mucize olan ayeti kerimenin sırrını ve büyük tecellisini görürler. Hangi ayeti kerimeden söz ediyorsunuz? Harem'en aminen yücba. Biz ehli imanı, Mekke ve Medine halkını emin bir haremde. Öldürülmesi caiz olanın bile öldürülmesinin yasak olduğu, kayıt ve şart altına alındığı, huzur ve emniyet, maneviyat ve kutsiyet bölgesi olan mukaddes topraklarda iskan ettik, yerleştirdik. Haremeyne, Nuri'nen bu beldelerin çarşısına, pazarına her meyveyi celbeder getiririz. Rızkan min ledünna, o çarşılara, pazarlara, o hallere gelen erzak, meyve, sebze, bütün gıda maddeleri gayb aleminden gelir. Min bizim tarafımızdan, nezd-i geliyor. İlahi alemlerden, gayb alemlerinden, Cenabı Hakk'ın kudret alemlerinden geliyor. Allah Allah. Bu ifadeler ne zaman geliyor? Tecellisini zaman oluyor. İşte Kur'an mucizesi. Velakinne ekseruhum la Fakat insanların birçoğu bunun farkında değiller. Bunu bilmezler buyruluyor. Haklısınız. Birçok ülkede belki sadece o ülkenin sebze ve meyvesi bulunur ama Harameyn'de bütün dünyanın sebzesi, meyvesi ve erzakı bulunur. Her meyvenin en güzeli Harameyn pazarlarına celbediliyor galiba. Bunları gönderen Allah'tır. Vaad ettiği üzere. Bunlar hep petrol çıktıktan sonra böyle oldu galiba. Evet, petrol çıktıktan sonra çok şey değişti. Zilzal suresinde bir ayeti kerime var. Mealen arz ediyorum, ahir zamanda yeryüzü içindekini çıkaracak, içindekini atacak, madenlerini, petrollerini, altınlarını, gümüşlerini, kıymetli nesi varsa atacak, İçi dışına çıkacak. İçindeki gizli şeyleri daha belki keşfolunamayan, beşerin gözünden, aklından, fikrinden gizli bir takım şeyleri derinliklerinden çıkaracak. Bu maddeleri görenler maleha, ne oluyor yahu bunlar nasıl şeyler bunlar akıllara hayret ve dehşet veren şeyler diyecekler. Daha keşfedilecek başka şeyler de olacak demek ki. Biz bilemiyoruz Allah bilir ama bugün kuş uçmaz kervan geçmez çöllerden petrol diye öyle bir maden çıktı ki ne altına ne gümüşe ne de pırlantaya benzer. Bugün giydiğimiz kumaşlar, serdiğimiz sergiler, gittiğimiz yollar petrol. Ya o yollarda giden vasıtalar, uçan kaçan vasıtalar. Cenab-ı Hakk'ın bambaşka bir lütfu. Ama bunu hala insanlardan bilenler var. İnsanın başarısı görenler var. Hiç unutmam, 1992'nin yazındaydı. Kadıköy'den Erenköy'e bir taksiye bindim. Şoföre selam verdim. Yerime oturunca bir vasıtaya binince dua yerine okuduğumuz ayeti kerimeyi okudum. Şoför uyanık bir gençmiş. Hocam, bu duanın manasını söylemedim. Kendin okudun, kendin anladın. Manası nedir? Bu dua ne diyor? Yavrum, bu dua bir ayeti kerimedir. Daha iyi hocam, ben de anlamak isterim. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Ey kullarım! Herhangi bir vasıtaya bindiğinizde bize bu vasıtalara binmeyi, bu vasıtalarla seyrü sefer etmeyi ve bu imkanları bahşeden Allah'ım sana şükürler olsun. Seni takdiis ederiz. şan uluhiyetine yakışmayan bütün sıfatlardan tenzih ederiz. Cenabı Hak, her nimetin benden olduğunu bilin ki nail olduğunuz nimetleri arttırayım. Diyor. Allah bizi ata bindirir gibi demire bindiriyor. At yürüse de dursa da yem istiyor. Fakat bu mübarek vasıta durduğunda bir şey istemiyor. Ancak yürürken istiyor. Bize bu nimetleri veren Allah'a çok şükretmemiz lazım değil mi? Hocam sohbet çok güzel. Beraber biraz dolaşalım mı? İşte böyle bu minval üzere sohbet ederken eve gelmişiz. Petrol ve petrole bağlı ne nimetler verdi Allah. Vastaların bolluğuna bakınca... ...sanki sudan daha çok petrol tüketiliyor gibi. Allah Allah. Elhamdülillah. Petrolden sonra her şey çok değişti. Önce gidenler biraz sıkıntı çektiler galiba. Önce gidenlerden biri de... ...Eyinli Hacı Hafız Hasan Efendi hocaydı. 1907 senesinde Arif Hikmet Kütüphanesi'nin... Hafızı kütubu sonra da müdürü olmuş. Bu Hasan Efendi oraya nasıl gitmiş? Dört yaşında yetim kalmış. Kasaplık öğrenmek için İstanbul'a dayısının yanına getirilmiş. Dayısı onu önce mahalle mektebine sonra da hafızlığa vermiş. Çok iyi yetişmiş. Hiç yanılmayan demir hafızlardan olmuş. Kendisi elli yıldır Kur'an-ı Kerim'e bakmadan okurum derdi. Neye niyet, neye kısmet? Devamlı Kur'an okurdu. Harim-i Şerif'te her gün akşama yarım saat kala, Babür Rahme yakınındaki kumlukta mukabele okurdu. Osmanlılar zamanından beri devam eden mukabele okuma adetinin yerini 1960'lardan sonra dersler ve vaazlar aldı. Şimdi artık herkes kendi okuyor. Bir de zaman zaman vaazlar yapılıyor. Ta Osmanlı döneminde gitmiş demek ki. Hem okur hem de okuturdu. Kurradandı. Ömrü hafız yetiştirmekle geçti. Kıraat ilmi mütehassıslarının icazetnameleri verilirken... ...o meclislerde vücuh okurdu. Kendisine Hicaz Demiryolu ile ilgili haber veren bir dervişin hikayesini de şöyle anlatırdı... İstanbul'dayken Çarşamba'da oturduğumuz evin kapısı eskimişti. Marangoz kapıyı çalmak için kullanılan tokmağı el şeklinde yapmış. O civarda bir mecbup vardı. Bir gün karşılaştık. Acıafsız efendi, kapınıza el takmışsınız. Marangoz öyle yapmış dervişim. Bu bir eldir. İnsan vücudundan bir parça. Kendi başına yaşayamaz. Acıafsız efendi, Beni kendine çattırma. Bugün el asılır, yarın ayak asılır, öbür gün kelle asılır. Ertesi günde beden asılır. İnsan azasını resim olarak kullanmaya alışma ve herkesi de alıştırma. Beni de kendine çattırma. Marangozu gördüm, durumu kendisine bildirdim. Aman yahu, derviş beni neredeyse dövecekti. Allah aşkına, tokmaklık edecek başka bir şey bu. Rica ediyor. <gülüyor> Ertesi gün kapı tokmağındaki elin değiştiğini gören meczup derviş geldi. Allah bu iyiliği bana senin için yaptırdı. Buna şükran için bana bir kadayıf yaptıracaksın... Eh, kadayıftan sonra bir de aşrı şerif okuyacaksın. Dervişim sadece bir aşrı şerif mi? E eh, gerisi sana ay. Ben bir aşrı şerifle razıyım. Allah Allah demek öyle diyorsun ha? Bu dertli dervişin kadayıfın üzerine aşrı şerif isterim demesi beni şaşırtmıştı. Hanıma yemekler yaptırdım. 12 tane de hafız arkadaş davet ettim. Yenildi, içildi, Kur'an okundu. Derviş ellerini açtı, kendince bir duaya başladı. Hacı Hafız Efendi, nasıl ki sen bana istediğimi verdin, Allah da sana ne istersen versin, fazlasını da versin. Dervişim, ben bugünlerde muhacir mücavir olarak Medine-i gitmek istiyorum. Vaziyetlerde iyi değil, dua et de gideyim. Öyleyse çabuk ol, elini çabuk tut. Neden? Hayırdır? Tren hattı bozulmadan, şimendiferin başına bir şey gelmeden git. O sırada daha bir hadise vuku bulmamıştı. Fakat ben hicret ettikten sonra İngilizler Arabistan'da fitneler uyandırdılar. Cahil Bedeviler İngilizlerden ve Asi Araplardan aldıkları altınlarla Müslümanların gelip gittikleri tren hatlarını tahrip ettiler. Berhava ettiler. Hicretten önce evimi sattım, İyi para etti. Hatta komşular almak için yarışa girdiler. Satışı duyuran Tellal Medine'ye gidiyorum diye benden ücret almadı. Dervişin duası çıktı mı? Çıktı. 67. Bölümün Sonu Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. kal. Butch